eao.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu e logolar hakkında. Ezanelerde ışıklı e logo bulundurulması zorunlu mudur? Nasıl kullanılır? Ezanelerde e logo bulundurulması zorunludur. Bununla ilgili ezaneler ve ezan hizmetleri hakkında yönetmeliğin 17. maddesi gereğince şu şekildedir. Eczanelerin dış cephesine, asgari ve azami ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği'nce belirlendikten sonra Sağlık Bakanlığınca uygun görülecek standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte, görüntü kirliliğine ve haksız rekabete yol açmayacak, çevreyi rahatsız etmeyecek, reklam izlenimi oluşturmayacak özellikte olmak kaydıyla e-logolu ışıklı levha konulur şeklindedir. Buradan da anlaşılacağı üzere ezanelerde E-Logolu ışıklı levhaların bulundurulması zorunludur. E-Logo kullanımı şu şekilde olmalıdır. Hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın özellikle nöbetçi ezanelere ulaşımları esnasında herhangi bir yanılgıya düşmemeleri için ışıklı E-Logo tabelalarımız mesai saatleri içinde devamlı yanmalı. Yani sürekli legomuz açık olmalı. Mesai saatleri dışında ise kapalı bulunmalı. Nöbetçi iken yanıp sönmelidir. Günün sorusu ile sizlerle birlikteydik. Bir sonraki soru cevapta buluşmak üzere. Soru cevap. Hazırlayan Osman Eczacı Hüjnen Kılıç.